الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بجن أسماء حسن شرحي درسترندية الدينز درستيس Bundan önce 26 tane isim şerh ettik. Devam ediyoruz. Bugün 28. isimdeyiz. İsimleri de alfabeye göre sıralamıştık. 28 27. isim Celali vel ikram. Allah'ın güzel isimlerinden Celali vel ikram. Celal anlamı nedir? Heybet, azamet. Celal yani çok heybetlidir, çok azamatlıdır. Mübaleğa sifasındadır, sifatındadır. İkram, ikram sahibidir. İkram nedir? Yani comarttır, ikramı boldur. Bu da mübaleğa sigasıdır. E bu da Rabbimize yakışır. Hem heybet sahibidir, izzet sahibidir, celal sahibidir, Bunda da mübaliğe sifatındadır. Mübaliğe nedir? Yani her şeyde zirvet yapmış, aşırı gitmiştir. Böyle aşırılık nedir? Güzeldir. Onun için Rabbimize ne yakışır? Zülcelali vel ikram. O celal ve ikram sahibi olan Rabbimiz Allahu Teala'dır. Bu da nerede geçiyor? Kur'an'da birkaç yerde geçiyor. Rahman surasında mesela Tebarak ismi Rabbik zil celali vel ikram ayette geçiyor. Hanin Rabbin Ey Muhammed tebareka taala yücelir. Hanin Rabbin zul celali vel ikram. İkram nedir? Cömerttir ama cömert asıl cömertliği nerededir? Yok sene bir teneylik yaptı ona cömertliği yapıyoruz. Asıl cömert bir tane sene çötülük yapıyor ona veriyorsun. Bu insan oğlunda ne derler? Takdir edilir bu. Rabbimiz halik olduğu için her şeyin örneğidir. Mutlak sifat sahibi olduğu için kime ikram sahibidir? Kulu çifrediyor ona. İnkar ediyor nimetini. Emrine uymuyor. Düşmanının, Rabbimizin ve kulun düşmanının matoduna uyuyor ama aynen zamanda Rabbim onun rızkını veriyor, sıhhatini veriyor, afiyetini veriyor. Asıl ikram budur. Aynen zamanda niye ikisi bir araya gelmiştir zulcelali vel ikram? İkisi bir araya niye gelmiştir? Çünkü heybet azama güç sahibidir allah Teala. Ama aynı zamanda ikramdır. El-afu endel mektire. Bu bir ne diyor Affetmek ne zaman itibar Yani ben sana gücüm yetmiyor. Diyorum seni affettim. Git seni azat ettim. E sen ben kontrolüm altında değilsin. Ama ne zaman ben sana elimde fiilen sana zelal vere, verebiliyorum onun verdiğim asna bile, verebileceğim asna bile sana ne diyorum? Vermeyeceğim, affettim seni. Onun için ikram burada geçerlidir. Zulcelal ne zamandır? Allah Teala yücedir. Azamattır. Bu mülç onun elindedir. İstese seni yok eder ey kul. İstese rızkını vermez. He? Onun için Celal vel ikram çizsi birbirine bağlanmış cümle tamamlansın. Yani her şey elindedir, ona karşı da ne yapıyor? İkram yapıyor. Kime yapıyor? İkram. Allahu Teala'nın bir mutlak ikramı var, bir de has ikramı var. Mutlak ikramı nedir? Bütün kullarınadır. Hatta kulları değil, bütün varlıklaradır. Bütün Evrende ne kadar Allah Teala canlı cansız yaratmış olara ikramı var. Ama özel ikram içimedir müminleredir. Müminlere ne ikram eder Allah Teala nimetini? İkram eder, güzellerinde devam eder. En büyük ikram da nedir? Müminin üzerine bereket bırakır. Çok müminler, gerçek müminlerin birçoğu her zaman nedir? Mal mülkten nasibi azdır bu dünyada. 13 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allahümme ehyen fakiran vahşurni fi zümretil fukara Beni fakirlerden haşrettin. Neden? Fakirler bir rivayette 500 500, 500, 500, 500, 500. <gülüyor> <gülüyor> il önce neye girer? Cennete girerler. 500 il önce cennete girerler. Onun için Allah Teala fakir olabilirsin ama ne ikram vermiş Kanaat ikramını vermişsin. Ne ikram vermiş Bereket ikramını vermişsin. Bunlar hepsi ikramdır. Onun için Gül Celali ve'l İkram. 5 vakit namaz kıldıktan sonra selam veriyoruz. Esselamu aleyküm ve selam aleyküm ne diyoruz? Allahumma ente's selam. Sen selamsın. Selam nedir? Selamet senden zerel gelmez. Ve minke selam zarar senden de selamet bize yansır ve bütün yere yansır. Tebarekte. Tebarekte yani taaliyet yüceldin. Senin isim, sıfatların şanın yücedir. Ya del celal ve'l ikram. Beş vakit namazda bunu diyoruz. Bak. Şimdi anladık mı niye bunu diyoruz? Nedir? Namazı bitirdikten sonra Şünnet olan nedir? Selam verdin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm. Üç kefer. Istagfirullah, istagfirullah, istagfirullah dersin. Neden istiğfar ediyoruz? Yaptığımız bütün hatalardan, kıldığımız namazın eksiklerinden bilerek, bilmeyerek. Istagfirullah, istagfirullah, istagfirullah. Niye üç kere? Çünkü her zaman üç kere mükemmelliktir Dua da yaparsan, üç kere desen, Ya Rabbi beni... Sahat ver ya Rabbi bana sahat ver ya Rabbi bana sahat ver. Üç sefer diye de tehkid içindir. Üzerine basa basa isticabanın duanın isticabanın sebepleri var. Bir sebeplerinden de üç sefer demektir. Nasıl zamanı var mekanı var? Onun üç ne diyoruz? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Sonra ne diyoruz? Allahumma entes selam. İqrardır bu. Ve minkes selam. İkrardır bu. Ya zel celali vel ikram. Tenzih ediyoruz Rabbimizi. Celal ve ikram sahibi Rabbimizi tenzih ediyoruz bütün eksiklikten Bir de nedir? Tebarekte yani senin yücedir. Her şeyin yücedir. Zül celali vel ikram. İkram sahibisin bize. İkram ettin biz hidayete verdin geldik sana kulluk yapıyoruz. Allah hidayet vermezse kim kulluk yapabilir? Kimse demesin ben bak yetiştim ilmim var filan. Allah istese ilmi senden alır. Allah hidayet vermeseysen nereden ilmin olurdu? Çok insanı Allah ilim vermiş ama neyi çekmiş onun üzerine? Emeli. Emeli. Allah ilim verer sana. Sen git kazan bir artı bir ki gece gündüz oku ilim kazanırsın. Ama kim hak ilmin hakkını özünü verir? Allah Teala. Sen evet bir artı bir içi. Oku, oku, oku. Bilgisayar gibi olur. Ama hiç kimse diyebilir mi? Ben kendim takvayı kazanıyorum. İhlası kazanıyorum. Bu Allah'tandır. Allah'tan istersin. Allah sana verir. Onu hiç ikrar ediyoruz. Ya zel celali vel ikram. Ey ikram sahibi Rabbim. He? Allah Teala yücedir. Yücelerin yücesidir. Celal sahibidir. İkram sahibidir. Eydir bunu nasıl hayatımıza yansıtırız? İşte yansıttık. Beş vakit namazda. Değil mi? Yansıtıyoruz. Ama bunu biz adet gereği diyoruz. Estağfurullah. Estağfurullah. Aman tesselam. Ya da celal ve İkram ikram. Hayır. Ne dediğimizi anlayacağız. Anladıkça işte kalbimizde Allah'ın heşyeti Bereketi ne olur? Yücelir. Onun için ihsan derecesine yetişmenin bir sebebi nedir? Ki her müminin hedefi ihsan derecesi olması lazım. Çünkü ihsan derecesi dünyada ahirette Resulullah'ın meclisi demektir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclisi demek Firdevs-i zirvetidir. Firdevs-i zirveti Rabbimizin harçinin altıdır. İhsan derecesi her müminin hedef olması lazım. İşte sebeplerini arayacağız. Bir sebeplerinden birisi ne dediğimizi anlayacağız. İhsanı tarif ederken Resulullah ne dedi? Sen Rabbini görmüyorsan Allah seni görüyor. O zaman laubali olur musun? Aklın dediğinde olur. Aklın hareketinde olur. Onun için namazlarımızda anladığımız namaz deftere geçerlidir. Kıyamet gününde Hesap defterin önünüze çıkar. Ama hareket yaptık, ne anladığımızı başka yerdeydik, çarşıdaydık, orası boş kalır. Boş namaz da kabul olmaz. Onun için Allah'ın rahmeti yerine ne demiş? Şünnetlerden alın, tamamlayın. Ya zel celali vel ikram. İşte sen ikram sahibisin. Rabbim, bize ne verdin? Evet, rahmetini verdin. Onun için biz, Asıl ikram sahibi, asıl Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala, Allah Subhanehu ve Teala'nın kulu olma, hakkıyla kulu olma nedir? Zül Celali ve İkram'ı hakkıyla anlamamız lazım. Bunu hayatımıza yansımamız lazım. Nasıl yansıtırız bunu dedik? İşte ne yaptığımızı bileceğiz. Her nimette Allah'ı hatırlayacağız. Kim? Allah'tan başka kimseden bir ikram beklemeyelim. Hakiki mutlak ikram kimdir? Allah-u Teala'dır. Yüceler yücesi kimdir? Allah-u Onun için Allah'a has olan saygıyı kula verebilir misin? Versen ne olur? Bu ismi yerine getirmez Yerine göre çifir olur, yerine göre şirk olur, yerine göre vabal olur, yerine göre böyücünah olur. Bütün yüceler yüceliğine saygıyı Allahu Teala'ya gösteririz. Allahu Teala'ya bütün gösterdiğimiz saygı, tazim ibadettir. İbadet de sadece Allahu Teala'ya olur. Eydir teşekkür hakkıyla kim olur Rabbil Alemine? Kula da olur teşekkür. Ama kul kulluk görevini yaptığı için teşekkür ediyorsun. Allah'ın fiillerini Teşekkürünü kula versen ne olur? Şirk olur. Allah korusun. Onun için bu nasıl hayatımıza yansır? Hayatımıza yansır her şey Allah'tandır. Bütün ikram bize Allah'tandır. İlim, rahmet, bereket, nimet, yediklerimiz, içtiklerimiz, malımız, mülkümüz, evladımız, sulalemiz, babamız, anamız Allah'ın rahmetindendir, nimetidir üzerimize. Allah'ın nimetini saysak sayamayız. İmkanı yoktur. Sayamaz. Dünyada hesaplar tutmaz. İyidir, bu nimeti sayamıyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Bu nimetin şükrünü ada etmemiz lazım. Şükrü de nedir? Allah'a kullu, kulluk yapmamız lazım. İşte bu kulluğu yerine getirmek için kulluğun görevlerini bilmemiz lazım. O zaman hakkıyla biz ne oluruz? Zul Celali vel ikram derken namazdan sonra beş vakit ne dediğimizi anlarız. O zaman bize yazılır. Onun kulluğu yazılır. Onun ibadeti yazılır. ecili yazılır. Ondan dolayı ben namazdan çıktıktan sonra beş vakit camiden ya Zul Celali vel ikram dedikten sonra önüme bakan gelir, patişah gelir. Patron gelir, kim gelirse gelsin, ona saygıyı, kulluk ne kadar derecesi yüksektir, o saygıyı gösteririm. Ama Rabbil Alemin saygısını ona ne yaparım? Gösteremem. İkram, celal sahibi kimdir? Rabbil Alemin'dir. Başkaları mene ne kadar iyilik olsa, onun iyiliği sınırlıdır. Rabbil Alemin'in ikramı nedir? Mutlaktır. Onu ona veremem. Böyle hayatımıza yansısak, ne olur hakkıyla kulluğu yerine getiririz. Allah Subhanahu ve Teala hepimizi bu ismin bu ismin bu ismin nesib bu ismin bu isminden nesibimizi almayı bize nesip etsin. Zulcelal ve'l-ikram. Evet. 28. Rauf Allah'ın güzel isimlerinden Rauf Rauf Arapçada rafet. Rafet şefkat. Türkçede de var rafet değil mi? Türkçede yoktur. Rafet ülfet var Türkçede. Ülfet var. Türkçede rafet ismi var. <gülüyor> ülfet nedir? <gülüyor> ülfet var. Ülfet gelmiş. Ülfetten gelmiş. Rafet, ne besler? Aynen çöçenlendir. Ne besler? Sevgi, şefkat. Rauf nedir? Merhamettir. Rauf merhametin en aşırısıdır. Yani mübaleğa sigasıdır. Zirvesidir. Cirvesi. Ne demektir? Yani Allah subhanahu teala kullarına raufdır. Raufat sahibidir. Bu da Kur'an içerisinde 10 10 yerde geçiyor. Bir yerde İnna Allaha bin nasi le raufun rahim. Bakara suresi 43. 143. İnna Allaha bin nasi le raufun rahim. Bak rauftan da rahim bir araya gelir. Bunların da hepsi nedir? Hikmeti var. Rauf nedir? Şefkat sahibidir. Rauf şefkat rafet bu ne, neye delalet eder? Yani cezayı hak etmişsin. Rabbil alemin o cezayı senin üzerinden devamlı affetmekten ne yapar? Merhametiyle ne yapar? Azaltır. Bunu da nerede görüyoruz? Bu dünyada görürüz, o bir dünyada da görürüz. Bu dünyada nasıl görürüz? Kim? Biz almayalım kafirler. Kafirler zaten Rabbil alemin'e baş kaldırmışlar ama Rabbil alemin yine onlara rafetle bakıyor. Şefkatle bakıyor, rızıklarını veriyor dedi. Ama müminler iman ediyorlar. Müslümanlar İslam dinine girmişler. Kulluğu hakkıyla yapıyorlar mı? Yapıyor muyuz? Kim elini gözküne vursa dese yapıyorum. En büyük hatayı yer üzerinde o yapar. Bütün kul hataya muarrastır. Bütün kul mükemmellik çabal derecesine Yetişmesi nedir? Zordur. Onun için biz camal derecesini kendimize hedef bırakırız. Ora yöneliriz ama iddia edemeyiz. Biz oralıyız. Onun için ehl sünnette iddia edemezsin. Ben mu'minim diyemezsin vurgulu. Ne diyersin? İnşallah mu'minim. Ben kimim? İddialı Rabbil aleminin önünde konuşamam. O abid 70 sene ibadet etti. Rabbinin karşısına çıkartan Rabbimiz dedi ona ya kulum dedi. Ey kulum dedi. Rahmetimle seni hesaba çekim yoksa amelinle. Ne dedi? Amelimle. Ben 70 senedir günah işlemedim. Rabbimiz dedi tamam. Çıkardın göz nimetini bir tanesini koyun teraziye. Diğer 70 seneyi bir tarafa koyun. Ne oldu göz nimet ağır bastı. Atına taşıyamadı. Ondan sonra yer vardı. Rahmet devreye girdi. Ne girdi? Rauf. sıfatı devreye girdi. Affet Rabbim. Hak etmiş mi o? Hak etmiş. Kendi nefsine dedi beni. Ya Rabbi amelimle ama Rabbimiz Raûf'tur. Onun için bir müslüman her zaman rauf olması lazım. Bizim için Resulullah nedir? Sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnektir. Ne diyor? Size bir peygamber gönderdim sizdendir. Sizin için Raufur Rahim'dir. Bak Raufun Rahim'dir. Resulullah Rauf Rahim'dir. Ne kadar şefkat, rahmet sahibidir affediyordu. Kime affediyordu? Çim ona zulm ediyordu? Çim onun e, hakkına tecavüz ediyordu. Resulullah affediyordu O bedevi arabi biliyorsunuz geldi bürdesini çekti. Ey Muhammed dedi ver bu sadakamalına bunu bunun dağıtmasında Allah'ı gözetmiyorsun dedi. Bunu kime diyor? Allah'ın elçisine diyor. Bunun hakkı nedir? Hazreti Ömer verdi hakkını dedi. Bırak ya Resulullah kellesini uçurayım. Hakkı budur bunun. Haddini bilmiyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem re'fet, re'ufluk Sıfatı devreye giriyor. Bırakın gitsin diyor. Hatta kendisine yalancı dediler. Sahir dediler. Bir de Medine'de Resulullah'ın devleti de var. İrzine ne yaptılar? Namusuna ne yaptılar? İftira ettiler. Hazreti Ayşe'ye. Ne yaptı yine? Rauf şeyi devreye girdi. Onun için rauf nedir? Allah'ın güzel adlarından birsidir. Rauf her zaman Rabbil Alemin ne ister? Kulların üzerinden hak ettiği hak ettikleri cezayı azaltma. Bu rauf'tur işte. Bu da gördük o abid 70 senelik abidde. Bu dünyada Allah Teala affediyor bizi. O bir dünyada aynen böyle o abid gibi bizi affeder. Ama ne zaman affeder bizi? Allah'ın karşısına kulluk sıfatımızla çıksa. Niye çıkmadıysa kulluk sıfatıyla ne sıfatı burada? Re'fet geçer mi? Raufluğ geçer mi burada? Hayır. Ne geçer burada? Hangi sıfat? Şedidul iqab Azizun izuntikam bu isimleri geçer allah Teala. Bu isim ve sifatları ne olur? Devreye girer. Dünyada evet, kafire, mümine, musulmana bütününe allah Teala şefkatini gösterir. Ama o bir dünyada yoktur şefkat. Şefkat sadece müminler için var, Müslümanlar için var. Günah işlemişsin ama cennette. Paket şeriat paketini kabul etmişsin, içinde eksikliklerin olmuş. O zaman o eksikliklere raufluk gösterilir. Dedik ne der? Açın kulumun defterini. İlk önce namaz defterini açın. Namazı güzel ise, iyiyse, yerindeyse bütün hesaplarını es geçin. Kolaylaştırın, göz yumun. Açarlar, melekler, bakarlar evet bu çok güzel mümindir. Bütün hesaplarını kolaylaştırırlar. adımını paketleyin, <gülüyor> verin kitabını sağına, paketleyin bunu, piletini çesin cennete. Cennete geçmeden önce de sirat var. Cehennemin üzerinden, cennetin yolu cehennemin üzerinden geçiyor. Her çeş, ayette olduğu gibi her çeş onun üzerinden geçer. Variduha. Her şey onun üzerinden geçer. İyidir. Nasıl geçer? Ne kadar iman var o kadar hızlı geçersin. Ama senin piletin cennete kesildi inşallah sen o sıratın üzerinden ameline göre cennette derecen yüksek ise jet hızında geçersin. Hiç anlamazsın zıt geçersin. Ama amelin cennette derecen en aşağıdaysa he Yıkırarak geçersin. Sürürerek geçersin. Sonuçta geçersin inşallah. O aziyeti orada çekeceksin. İşte rauf. Allah subhanehu ve teala Nerede girer? Celiller, melekler bir kulun amelini açıyorlar. Bakıyorlar onun amelinde namazı yapmış. Ama namazın içinde bazı yerlerde boşluklar var. Ne dediğini bilmemiş. Yembe bazı namazları unutmuş. Ya Rabbi ne yaparım bunu? Bir artı bir çih. bu namazı iyi çıkmamdı. Ama namazı kılmış içinde boşluklar var. Rabbil alemin rauf sifatı burada girer. Ne der? Bakın nafile namazlarından tamamlayın. Kulu hata işlemiş. Ey kulum hatırlıyorsun filan filan hatayı işledin. Evet ya Rabbi. Kul diyor yandım. Rabbil Alemin ne diyor? Rauf. Devreye gülüyor. Ey kulum seni dünyada sitrettim bugün de sitrederim seni affettim ben. İşte rauf budur. Resulullah da Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapıyordu ümmetine? Diyor sizi hangi yol cennete gö gö götürür o yolun hepsini gösterdim size. Tümünü gösterdim size. Hangi yol sizi ataşa gönderiyor? Hepsini anlattım size. Neden? Şefkatinden. Raufun rahimdir. Raufun rahim her zaman bir arada gelir. Bu ayette gibi diğer Resulullah için geldiği gibi Araf surasının sonunda. Niye? Çünkü rafetten rahmet kisi bir aradadır. Rauf teç başına Rahmet olmayınca rauf devreye giremez. Kişisi birbirini tamamlayan bir isimlerdendir. Evet bunu nasıl yansıtırız hayatımıza? Bir böyle Rabbimiz var. Bizi affediyor. Öyle bir peygamberimiz var. Bizi bu kadar seviyor, affediyor. Rahmetle bize yol gösteriyor. Şefkatle bizi, günahlarımız azalsın diye bize istiğfar yolunu bütün şeriatin Allah'ın affettiği, hoşnut olduğu meseleleri bize gösteriyor. Ha? Ne yapacağız biz? O zaman kendimize çeki düzen vereceğiz. Ne bakımından? Hata yapsak istiğfar edip dönmemiz lazım. Çünkü hata yaptık, ben yandım artık bittim şeytanın. Bu nedir İlhamıdır sene. Hata yaptın, bittin. Sen Allah Teala affetmez. Bir artı bir çiğ yandın sen. Battın battın artık ciddi bu hayatı tadını çıkart. Hayır. Sen şeytansın, düşmansın. Nedir? Rabbim rauf'tur, rahimdir. Onun için hata yaptıkça biz Allah'a döneriz. Çünkü Allah'tan başka gidecek bir yerimiz yoktur. Nasıl dedik bir şeyden korksan ondan kaçarsın. Hayvan olsun korktun ondan kaçarsın. İnsan var, şerli insan ondan uzak durursun. Ama bir şey var bir evrende, ondan korktukça ona sarılırsın. O da Rabbil Alemin'dir. Çünkü ondan kaçacak yerimiz yoktur. Nereye kaçabiliriz? Evet, ondan korkuruz. Zulmundan korkuruz, haşa. Allah miskal zulmetmez. Adaletsizliğinden korkuyoruz, haşa. Rabbil Alemin mutlak adalet sahibi. Neyinden korkuyoruz? Hiçbir şeyinden korkmuyoruz. Sadece biz kendi amellerimiz biliyoruz. Mayına basıyoruz. Yanlış işliyoruz. O hatalarımız yüzünden Rabbil Alemin'in azabından, cezasından korkuyoruz. Rabbil Alemin kriterler var. Bir artı bir için. Rabbil Alemin zulmetmez. Onun için biz hata yaptıkça Rabbimize sarılırız ya Rabbi affet bizi. Affetmek nedir? Bir çocuk babasına nasıl yer varır? Hata işlese Ağlar elini düşer, ayağını düşer. Bir kanlı kanlıya nasıl yer varır? Biliyorsunuz affet. Biz yaptık sen yapma. Yer varırsın. Neden? Affetsin seni. E insan oğlu da kime dönecektir? Her şey onun elindedir. Hata yaptıkça ona döneceğiz. O da raufurrahimdir. Affedicidir biz. İşte onun için şeytanın oyununa gelmeyelim. Hata yapabiliriz. Hata yapmayan da imanından şüphe etsin arkadaşlar. Her mümin hata yapar. Hatasız kul olmaz. Babamız cennette hata yaptı. Onun için biz de yapacağız. Ama hata var, hata da var. Bir de sen Rabbil Aleminle karşında. Bil ile alışveriş ediyorsun. Yok dersin ben gideyim günah işliğim ondan sonra hatadır ya rabbim affet beni. Bunu patronu kandırabilirsin. Mahkemede hacmi de kandırabilirsin. Ama Rabbil Alemin her şeyi bilir. Onun için hata bilmeyerek yapılır yok bilerek. Bilerek hata hata değil. O fiildir. O ne ister? Tövbe, istiğfar ister. Onu onu Rabbil Alemin'in gelip önünde itiraf edeceksin. Ben bu hatayı yaptım ya Rabbi affet beni. O zaman Rauf devreye girer. Evet. İşte bu Rauf ismini hayatımıza yansımak için hem hatalarımızdan umidimizi Rabbimizden kesmeriz. Hem de biz merhametli oluruz. Elimiz gittiği yerde affederiz. Değil mi? En önemli budur. Yücün gittiği yerde affediyorsun. Onun için ne yaparız? İnsanları affederiz. Çin kaldırmarız. Nefret kaldırmarız. Çünkü cennette Çin yoktur. selamdır. Niye selam demişler? Allah'ın adı selamdır dedik. Selam nedir? Zerel yoktur orada. Oradan sana zerel gelmez. Ne Rabbimden gelir ne darından gelir. Cennet nedir? Rabbimin makamidir, yeridir. Yanıdır. Onun hiç orada zeral yoktur. E bu bir mumin dünyadaki cennete girmez, o bir taraftaki cennete girmez. Dünyadaki cennetin şartlarından o bir cennetin maketidir dünyadaki cennet. Bak dünyadaki o, o cennette de ne var? Bağlar var, bostanlar var, en, nehirler var, bu dünyada da var. Alma var, pırtıkal var, meyve var, hayvan eti var, nimet var, kadın var, evlad var. O dünyada, cennette de var, bu dünyada da var. Ama bu dünya imtihan tarlası olduğu için hastalık var, açlık var, susuzluk var, zulüm var, zulumbatlık var. Bunlar da imtihan tarlasıdır. Biz affedici olacağız. Rahmedeceğiz. İnsanlara rahmet edeceğiz, zayıfa rahmet edeceğiz, büyüğe rahmet edeceğiz, küçüğe rahmet, merhamet edeceğiz. Rauf olacağız. Bir tane hata yaptı hemen affet. Çin kaldırma. Çin şeytandandır. Bütün kötü ameller şeytandandır. Bütün kötü ameller çifrin bir şübbesidir. Şeytandandır. Bütün çifir, büyük çifir, küçük çifir, en zirvete en küçüğünü bu yer üzerinde Rabbimizden gelmemiş. Kimden gelmiş? Kim önderlik yapmış? Kim yol göstermiş? İblis ve onun etba'i şayatın il cinni vel ins. Evet. Onun için rauf hayatımıza yansımak için ne yapacağız? Kendimiz hem Rabbimizden rahmet bekleyeceğiz hem biz merhamet edeceğiz. O zaman Rabbimizin yanında cennetinde Darussalem'de oluruz. Allah subhanahu teala hepimize rauf isminin nesibini bize yansıtsın. Ve onu anlamayı ve onu yaşamayı nasip eder. Evet. 28'in 29. Rabbimizin güzel isimlerinden Er-Razzaq. Razzaq nedir? Rızık veren. Rızık Rızık nedir? He? <gülüyor> Rızık nedir? Bu insanın ihtiyacı bu dünyada rızıktır. İnsanın neye ihtiyacı var? Yeme içmeye, bu rızıktır. İnsanın neye ihtiyacı var? İlme, bu rızıktır. Her şeyi Allah Teala verir, bu rızıktır. İnsana göz nimetini verir, kulak nimetini verir. Her şey rızıktır. Hava verse bize bu Allah'ın rızkıdır. Ama rızık cenelde kinayet olarak zikir gibi nasıl zikir dedik dilden zikir gelir. Yoksa zikir her insanın organıyla olur. Rızıkta dedik yiyecek içeceğe gelir. Rızıkta da beş sefer geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İnna Allahu lehu ve alim. Yanda inne Allahu huve khayrul raziqin. Bunun gibi ayetler Hakiki rızık nedir? Rızık veren kimdir? Niye diyor Allah Teala razzaktır? Bir de var rızık, Rabbimizin adı. Rızık veren, bir de razzak. Razzak mübaleğa sigasıdır. Yani bol rızık veren, ondan başka kimse yoktur rızık versin. Kardeşim benim patron da benim rızkımı veriyor, maaşımı veriyor filan ediyor. Diyebilirsin. Evet. Onu üç Allah-u Teala diyor hayrul Rızık verenlerin en hayrlisi Allah'tır. Ama bunlar için nisbidir. Nisbidir. Dünya sebepler. Nisbet nedir? Sebeplerdir. Dünyada sebep var. Zembilden yeme edilmez. Çalışacaksın, karşılığını alacaksın. Bu hayatın sünnetidir. Allah bu dünyayı yaratırken böyle yaratmıştır. Hiçbir zaman cünde kak altında bir lira bulamazsın. O lira için sabah diyesin ya Allah ya Rezzak ya Fettah ya Alim çıktım sana tevekkül ettim. He? Alırsın eline şeyini rızk kapsına çıkarsın. Mesleğin neyse ona devam edersin. Rezzak nedir? Mübalağa sigası. Kâfirin de rızkını verir müminin de verir. Canlının da verir, cansızın da verir. Balığın suda, suyun altında, denizin altında kim rızkını veriyor? Allah Teala veriyor. Bitkilerin rızkını kim veriyor? Kim bu sebzintiyi veriyor, yağmuru veriyor? Allah Teala veriyor. Her şey Allah'tır. Her şey Allah'ın elindedir. Hakiki rızık veren nedir? Allah'tır. Hakiki Allah'tır rızık veren. Bir de bir şey var. Allah'ın mutlak rızkı var. Patronun, insanın nedir? Rızkı sınırlıdır. Benim bir şirketim var. Yüz tane işçi yanımda çalışıyor. Şirket iflas etti. bu bir yüz tane işçiye rızıklarını devam ettirebilir miyim? He? Hemen derim her şey işi bıraksın. İflas ettik. De bir darbaya uğradık. Hemen deriz fabrikanın yarısını işten çıkartırız. Ondan sonra ambarga yaparlar. Çıkarlar kapının önünde derler. işimize döndürür bizi. Patron ne der? Ya ben bu kadar rızkım bitti. Kazanamıyorum size vereyim. Bu kadar kazanıyorum. Az işçi çevirdim yani Haklı mı? Haklı. Adamın deposunda ne var ise onu verecek sana. Ama Rabbil alemine gelir bu kul rızkıdır. Bu devlette de olur. Devletin bütçesi yüksek ise veriyor. Bütçesi yüksek olmasa ne olur? Bu sefer kakar, çeser, memurlardan maaş keser. Zam gelir, vergi arttırılır vesaire bunlar. Bu nedir? Depoda ne oldu? Depo bitiyor. Ama celerim bakarım Rabbil Alemin'in rızkına. Rabbil Alemin rızaktır. eder. Rızkı o verir. Asır rızkı veren odur. Eydir Rabbil Alemin'in deposunda rızık biter mi? bitmez. Çünkü neden? Allahu Teala bir şeyi istese olsun diğer ol olur. Allah hazainul Lehu hazainu's semavati vel ard. Yer göç hazineleri kimindir? Allahu Teala'nındır. Allahu Teala'nın Allah Teala rızkı bitmez. Onun için hakiki rızık çindir Allah Teala. Allahu Teala'nın haşa ve kefe bila teşbih ne iflas eder, ne darbe uğrar, ne zarar olur, ne fabrika yanar. Bu insanlık halidir. Allah'tan, Allahu Teala'iden kulların farkı nedir? He? Bir farkı var. O yaratandır, bunlar yaratılandır. Birdir, pirdir. Bu evreni hepsini bir tane yaratmış. O da Rabbil il alemin. Onun haricinde bu evrende dağlar, çövkebler, cezegenler, bir nuh, kum tanesi bile, bir zerre bile nedir? Yaratılmıştır. Hepsini Allah yaratmıştır. Allah hariç her şey nedir? Makhluktur. Hakiki rızık veren Allah'tır. Onun için Allah her çeşinin rızkını verir. وَرِزْقُكُمْ فِي ve ma تُعَدُونَ Rızkınız da semâdedir. Allah'ın adaleti gereği seni yaratmış rızkını da verir. Hiç gördünüz mü bir tane azından ölsün? Olmaz. imkanı yoktur. Allah hayvanı bile rızkını vermiş. Ne yapar? Hiç azından ölmez. Hiç gördünüz mü bir hayvan bir çeliği bir çöpek sokakta acından ölsün? Muhakkak bir yerden onun rızkını verir. İstisnaller hariç. Afrika'da görürüz bazı insanlar düşüp acından ölüyorlar. Bu nedir? İstisnadır. O Aslında alimler diyorlar ki Allah'ın hikmeti gereği bunu böyle yapmış. İnsanlar bir yerde azmış Allah ibret göstermek için. Bunların da rızkı bu dünyada bitmiş o kadardır. Bunları rızkı bittikleri için ha? onları o neden örnek gösteriyor diğerlerine. Nasıl bir tane kanser oluyor ölüyor? Yani bir hastalığa yakalıp ölüyor. Ne diyorsun? Ya bu adam erken tedavi yapsaydı filan yapsaydı Ya sen ne diyorsun ya? Onun saati gelmiş. O hastalıktan gidecektir. Bitti. ha Erken tedavi filan bunlar sebeptir. Adam var çok erken de başlıyor ama rızkı bitmişse devam etmiyor. Adam da var yakıyorlar onu. Götürler ölmüş yakıyorlar. Kalkır Ondan sonra 25 sene de yaşıyor. Demek ki rızkı bitmemiş. Her kişinin rızkı lavhi mahfuzda yazılmıştır. Kimse rızkından bu dünyada fazla almaz. İşte bu da kadere imanın şartidir. Onun için hırslı olmayacaksın. Ama bu idan sebep almayı karıştırmayacaksın. O değil ki ben tedbir elden bıraktım tamam yaslandım. Abdullah Hoca dedi her kişi rızkını alır. O zaman ben neye çaba gösteririm? Hayır. Böyle değil. Bu sünnete aykırıdır. Hem kavni sünnete hem şer'i sünnete. Nedir? Şeriat'te sünnet, kevünde Allah'ın verdiği sünnet nedir? Sen çaba gösterirsin, ondan sonra yazılan sana gelir. Ne yazılmışsa da o gelir. Allah seni yaratmadan önce biliyor ne kadar çaba gösterirsin, ona göre rızkını yazmış. Onu için hırslı olmayacaksın. Sen sebebini al ne geldiyse ka şükret, kanaat göster. İşte bu hakiki müminin sıfatıdır. İma kadere imanın hakikati budur. Bu konudur. Ama ben gece gündüz çalışıyorum. Baktım bugün 100 lira kazandım. Yarın daha fazla kazanacağım. Baktım sabah şey geldim, gece gez gittim. Daha fazla edebiyat yaptım. He? Aynen 100 lira geldi. Olmaz. Niye böyle şey yapsam, bu zaman demek ki sen kadere inanmıyorsun. Gördün mü? İşte rızkın bu kadar yazılmış. Sen sebep al. Tamam, madem 100 lira yazılmış, artık saat 10'da gelirim işe. Sabah, akşam 5'te çıkarım. O zaman ne olur? Bakarsın o 100, 10'a düşer. Anlatabildim? Demek ki Rabbil seni yaşamadan önce bir bela arizan olur, ona göre orada da rızkını yazmış. Asıl rızık veren Allah'tır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir kadın bir çedinin yüzünden ateşe girdi. Ne için? O çediyi hapsetti. Bir yere hapsetti onu. Ne yemeğini verdi? Ne serbest bıraktı çediyi Allah onun versin. Hapsetti bir ara yemek de vermedi ona o çedi ne oldu? Azap çaktı. Onun yüzünden o kadın ateşe girer. Ama bıraksaydı Allah Teala o çedinin rızkını verir. Kuş kuş nedir? Bir ümmettir kuş. Ne yapıyor? Sabah kalkıyor, gidiyor. Karşuğu bomboş. Akşam geliyor, dolu. Kim veriyor onun rızkını? Onun hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Hakkıyla Allah'a tevekkül etseniz, he? O kuş gibi olursunuz. Cider karnı boş, karşuğu boş, gelir karşuğu, karşuğu dolu." Rızkını Allah verir. Bizim de rızkımızı Allah verir. Ama kuş gibi. Kuş yatmadı yuvasında gelsin yemek bana. Hayır. Bak kuş sabah erkenden çıkar. Bir Müslüman da sabah erkenden çıkacaktır. Yoktur sabah namazından sonra uyumak. Resulullah dua etmiş. Sabah namazını sabah namazından sonra Allah bereket benim ümmetimin erken saatlerine versin. Bereket erken saatindedir. Kuş gibi. Örnek kuş. Resulullah vermiş bunu. Gideceksin kuş gibi, sabah erken çıkacaksın, akşam döneceksin, karşuğun dolu, rızkın gelmiştir Evet. Eydir bunu nasıl yansıtırız biz hayatımıza? Allahu Teala'nın güzel isimlerinden Razzak ismini. Nasıl yansıtırız? İşte arasında biz cevap verdik. O da nedir? Hakiki rızık veren Allah ise ben başkasını niye boyneyim? Değil mi? Niye yağcılık yapayım? Yani avam tabiriyle. Ben sebepler alayım. Karşı taraf mene mecburdur hakkımı verecektir. Niye yapayım? Taviz vereyim dinimden. Hakkı rızkım neredeyse o gelir bana. Bir yerde çalışırım. Adam dedi namaz kılmazsın sen burada. Yoksa ben seni işten çıkartırım. E ne yapayım? Ekmek parası, çoluk çocuk. Bu ibadet. O zaman namaz kılmayacağız. Sakalını taraş et. O zaman sakalını taraş ederim. Bu nedir? Rezzak ismini anlamamışız. Anlamamışız. Rızk veren Allah'tır. Madem benim dinimden taviz istiyor, yoktur böyle. Kusur. Bakma. İstemiyorum. Senin rızkını, senden geldiği rızkı istemiyorum. Madem Allah'a Hakiki razzakın emrine karşı gelmek ise senin rızkında da bereket yoktur. Allah ne diyor? Bir kapıyı bağlasa on kapıyı açar. Ama sen ortada nedir? İmtihan ediyor sen. Sınıfta kalmayacaksın. Nasıl kalmayacaksın? İşte orası intihan tarlasıdır. Bu çok yaşanıyor arkadaşlar. Özellikle Türkiye'de. Bu çok yaşanıyor. Çok arkadaşlar ta'viz veriyorlar bu konu. Özellikle namaz meselesinde, sakal meselesinde, vesaire diğer mesellerde ta'viz veriyorlar. Hayır vermeyeceksin. Razzak Allah'tır. Evet ben çalmıyorum, çırpmıyorum, zamanında geliyorum, dört dörtlük çalışıyorum ama bunlar bana hastır. Diğer meseller Rabbimin emridir. Sen bana diyemezsin sakalını kes. Sen bana diyemezsin namaz kılma. Bazıda ne yapıyor? Adam sana dedi patron namaz kıl. 15 dakika salıyorsun. Yarım saat namaz kılıyorsun. Tabi adam der sene namaz kılma. Haklıdır. Sen namazı istismar ettin. O kadar uzun takvali namaz kılıyorsan git evinde geze namazına kalk. Evinde boş zamanlarında kıl. Ama iş yerinde oldun, adabına, riayetine ettiği kadar limiti neyse öyle kılacaksın. Bunun da ortasını bulmamız lazım. Ne şişansın, ne çaba. Öyle ortası bulunması lazım. Zaten ehli şünnetin Sünnetin de İslam'ın emrettiği orta yolu. Orta yol nedir? İfrat tefritten uzak duracağız. Ne namazsız kabul edeceğiz, ne de bana izin verdi namaz ben de artık he Şeyh i İslam namazı kılarım. Neden? E i̇şte burada en azından biz dinleniriz. Bu Musulmana yakışmaz. Bunu bir nam hakiki namaz kılan bunu düşünmez. Bu da var mı? Var. Onu hiç arkadaşlar hakiki razzak Allahu u Teala'dır. Ondan başka kimseye ne yapmarız? Yönelmeriz. Her şey Allah'ın elindedir. Sebepleri alırım ondan sonra başımın duvara vursun karşı taraf. Ben sebepleri alırım rızkım budur gelir benim için. Rızkım kimsenin elinde değil. Allah Teala rızkımı semada vermiştir. Levh-i mahfuzda bizi yaratmadan önce rızkımızı yazmıştır. Mesele bitmiştir. Mahkeme de kapanmıştır. O zaman ne yapacağız? Biz şer'i sebepleri alacağız. Ondan sonra rızkımız neredeyse oradan gelir. Olabilir imtihan gereği. Çok arkadaşları ben gördüm. Sakallarından dolayı evet yumruklarını sıktılar. Birkaç ay sabrettiler. İmtihanı uzadıkça uzadı. Rabbil Alemin biliyor. Hocam olmadı. Ya sabret. Adam var bir ayda işi hallolur. Adam var iki haftadan var. Bir sene sürünür. Onu Rabbil Alemin'in taksimidir. Onu notu Rabbil Alemin veriyor. Biz değiliz. Sen sabret. Her şeyde bir hikmet var. Yeterci taviz verme. Bir çokuna yaptı, taviz verdi. Niye böyle yaptın? Vallahi yaptım hocam. İşte olmadı, çoluk çocuk bilmem ne filan. Halbuki, az da kalmamış ha. Ama nedir? Fantasi düştü biraz. Lüks düştü biraz, değil mi? Sıkıntıya gelmiyor. Cezayi önüne koydu Rasulullah ne çekti Mekke'de, Medine'de. Yarım adanın hükmü Resulullah'ın devletinin altındaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe diyor ki üç gün dört gün evde Evde suda başka bir şey yok idi. Hurma da bulsaydık eyvallah derdik. Suyla hurma. Esveden. Bunları unuttu. Taviz verdi. Ondan sonra bin lira maaş aldı. Eyvallah. Hocam işte bin lira maaş aldım. iyi bir iştir. Ama dedim bak bereketi yoktur. O bin lireden doymazsın. Yen yani doktora verirsin. Yen yani bereket çekilir onun. Bitti bu iş. Sen taviz verdin. O öyle doldu. Beni duyursa da şimdi zerelin neresinden dönse kardır arkadaş. Bir tane değil. Onlarca böyle arkadaş. Taviz vermeyeceksin. Yumruğunu vuracaksın masaya. Ne kadar ciddiyet o kadar karşı taraftan rabb Alamin yanına not alırsın. Allah Teala gönlündekini bildi, imtihan biter ondan sonra her kapıları bu dünyada da açılır sana. O bir tarafına bakıyoruz. O onlarca arkadaş taviz verdiler, onlarca arkadaş da sabit kıldılar Allah Teala her kapıları on misliyle açtı. Bunu ben de ben bunu söylüyorum. Uzaydan bir size örnek vermiyorum. Hepimiz bunu yaşıyoruz çünkü. Benim dediğimi sizler daha iyi anlarsınız. Çünkü herkes bunu yaşıyor. Evet, işte hakiki razak budur. Allah subhanehu ve teala razzak ismi sifatını anlamayı, onun fıkhını bilmeyi hakkıyla razzak, Rabbimize kulluk etmeyi bize nesip etsin. Evet, Attuzuncu isim. Rabbimizin güzel isimlerinden attuzuncu isim nedir? Er-Rab. Rabb. Rabbimiz. Allah nedir? Rabb'dir. Rabb nedir anlamı? Yönetici. He? Terbiye eden. eden. Mes'ül yani şimdi diyoruz ki bu evin Rabbi çimdir, babasıdır. Yani meş'uldür, düzene sokar, yönetir. Rabul Beyti. Rab nedir? Düzene sokan. Eyidir Allahu Teala bir insan evinin Rabbidir. Bir patron şirketinin Rabbidir. Bir kral, bir bakan nedir? Makamının rabbidir, ülkesinin rabbidir. Ondan sorumlusudur. Eydir arkadaşlar, bu evrenin Rabbi kimdir? He? Allahu Teala'dır. Onun için ne diyoruz? 5 vakit namazda ne okuruz? İlk okuduğumuz sura, Fatiha. İlk okuduğumuz ayet Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. olsun. Alemlerin Rabbi ne kadar alem var ise onların Rabbi kimdir? Allahu u Teala'dır. Ona hamd olsun. Hamd, hakiki sadetse Allahu u Teala olur. Neye karşı? Rabbimizdir. İyidir Rabbin görevi nedir be evrende? Rububiyet tevhidi var. Bunu işlemiştik biz. Rububiyet nedir? Rızık verir. Rızıktan kim mesuldür? Biraz önce razak isminde dedik. Allah-u Teala. Hayat, ölüm kim mesuldür bunlardan? Allah-u Teala. Kimin elindedir bunlar? Allah-u Teala. Bu evrenin halinden, devrelişinden kim mesuldür? Allah -u Teala bunun içindeki bütün canlılardan kim mesuldür? Allah Teala. Bu evrende bir taş yerinden oynasa, çimin izniyle oynar. Allah Teala. Bu evren kimin gözetim altındadır? Allah Teala. Yani bütün rububiyet sıfatı mutlak Allah'tandır. Bu evrende rububiyet sıfatı her şey Allah'tandır. Onun için ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamd Kimdir alemlerin Rabbi? Allahu u Teala'dır. Her şey onun elindedir. O rızkı verir, o hayatı verir, o öldürür, o diriltir, o mücafaati verir, o musibetleri gönderir, o mükafatları verir. O cennet sahibidir. O cehennemin sahibidir. Bu evren hepsi O'nundur. O'nun kontrolü altındadır. Mutlak olarak. Hiç kimse bu evrende bir taşı yerinden oynatamaz Allah'ın izni olmadan. Ne diyor Allahu Teala? zift karanlık gecesinde siyah karınçanın, siyah taşın üzerinde ayağının sesinden haberdar olandır. Denizlerin altında neler var bilir misiniz? Bak siz, size bir siz burada size bir haber vereyim. Denizlerin altında ümmetler var. Canlı ve cansız bitkiler de var. Bunlar dünya yaratılanı var. Ve dünya bitene kadar da var. Bir çokunu da insan oğlu dünya kıyamet kopar insan oğlu keşfetmez onları. Çi yer üzerinde hâla yeni yeni bazı köylerde bazı insanlar buluyorlar, ilk sefer görüyorlar. Yamyam gibi. Çi yer küçük bir çöl olmuş diyoruz, değil mi? Hâlâ yeni bazı yerleri keşfediyorlar. Denizin altında nasıl keşfederler? Hala deniz, muharalar var yerde, hala yerler var keşfedilmemiştir. Onun için Rabbimiz ganidir. Biz onun mülkünde ne oluyor bilemeyiz. Girin bilgisayara, internete, bu fiziksel meselelere girin. Ne diyorlar? Astronomi. Afermen bu kadar. Abdülkadir bilir bu konularda ben terimlerde zayıfım. Hemen şimşek gönderiyor. Allah razı olsun. Sana. Astronomi meselelerine girin. Bakın bu dünya güneşin yanında nedir? Çok küçücüktür. Belki bir nukta kaderidir. Başka gezegenler var güneş olanın yanında küçüktür. Trilyonlarca bu evrende gezegenler var. Biz Neredeyiz? Bir insan bu yerde ne kadardır? Bir noktadan bile küçüktür. Gözden görünmeyecek kadar küçüktür. Ha? Aciz mi? Bu evreni nasıl bilir? Kim bilir bunu? Bu evrenin Rabbi bilir. Rabbimiz ganidir. İyidir bizi, bu dünyayı değil süsün için yarattın. Biz de ne diyoruz? Amen, değil mi? Bu dünyayı için hiç yaratmış? Bizim için. Ne gereği vardır bu kadar evrenler, bu kadar gezegenler? çi dünya gider, olardan da haberimiz yoktu bizim. Ne gerek var? He? Bin bir çeşit yemek ne gerek var? Bazı meyveler yeni Türkiye'ye gidiyor, değil mi? Bundan önce görmezdik. Haca gidiyoruz, bakıyoruz orada değişik meyveler var, ilk sefer görüyoruz. Televizyona açıyoruz, bazı meyveler, bazı yemekler ilk sefer görüyoruz. Biz duymamıştık bile. Ne gerek var? Bir şekilde yemek işte hayat insan yaşasın. Kaç çeşit balık var, kat çeşit kuş var, kat çeşit canavarlar var, kat çeşit bir ürünün de kat çeşidi var. Kedi, Kaç çeşit kedi var. Köpek, kat çeşit çörek var. Çeşitlerini saysan bulamazsın. Çünkü bunlar bizimle yaşıyorlar. Bu neye delalettir? Allah-u Teala gani'dir. Onun için diyor Adem oğulunu müçerrem kıldık, ikram ettik onu. Ve lekad ne beni Adem Neyden ikram ettik? Bize bir yerde yarattı bizi. İş boldur. İhtiyazımız bindir, birdir, bilim verdi Rabbimiz. Gani'dir. Hazamatını gösteriyor burada. İşte Rab böyle olur. İnsan oğlu neden yaratılmış? He? Ananın rahminde bir yumurta. İçine ne geliyor yumurtanın? He? Sperm. Ne kaç tane sperm geliyor? Bir tane. Bir sperm bir yumurtaya giriyor. Onu gözden görme imkanımız var mı? Yoktur. Eyidir. Birer erkek kas spermini boşaltıyor bir ilişkide. He? Milyonlarca, yüz milyon, yetmiş milyon. Kaç tanesi iş görüyor? Bir tanesi. Ceresi nereye gidiyor? Çöpe gidiyor. Niye? Ya Rabbi niye bu kadar israf değil mi? Haşa. Allahu Teala nedir? Canmartır, kelimdir, ganidir. Bakın Allahu Teala azimdir. Böyle Rabdır. Rab, çok azimdir. Bu azim Rab. Evrenin sahibidir. Niye bu kadar azamatlı göstermiş bizi? İşte işte kulluk edelim. Kral ne yapıyor? Kral azamatını göstersin, adamlarını gönderiyor. İşte kralın anlatıyorlar. Korkutur, işkence yapar. Niye işkence yapıyorlar? Polisler alıyorlar insanları. istihbarat şeyleri, askeri darbalarda alıyorlar, korkutuyorlar insanları. Neden? Hatta o yöneticinin bir heybeti olsun. Tağutlar aynısını yapıyor. Tarih boyunca bugün de de yapıyorlar. Neden? O yöneticinin bir heybeti olsun. Karşı taraf korksun ondan. Kendisini çok gösteriyor, azim gösteriyor, güclü gösteriyor, silahları var gösteriyor. Ey Rabbil Alemin bu insan oğludur. Rabbil Alemin işte bak, ne kadar mutlak bu evrenin sahibidir. Bu evreni de ki biz geliriz gideriz yüzde dokuz on dokuz buçuk bilmem katını bile bilmeziz haberimiz yoktur. Yaşadığımız yeri görürüz. Ne olur? Niye yaratmış bunları? E Rabbimiz azimdir. Bu azamata göre de ebedi mekanımız da böyle azimdir Rabbil Alemin bize haber verir. Orada neresidir? Cennettir. Cennetin bir ucu var. Bir ucu yoktur. Ucu bucağı belli değil. O kadar büyüktür. Neden ne gerek var bu kadar büyük? Her şey alan malsın. Rabbimiz kerimdir. En son cehennemden çıkan adam en son. Ondan sonra cehennem kalmaz. Müslümanların cehennemi iptal olur. Kalır çafirler bir diye cehennem. Allah'ın adaleti gereği Müslümanlardan cahiller aynence ateşte yakılmazlar. Onlar muvahhittir, onlar kafirdiler. Onun için en son çıkan adam Allah rahmetiyle çıkartıp ya diğer git cennete, diğer ya bir nasıl gideyim cennete? Her şey yerini almış, bana yer kalmamış belki cennette. Der, ne kadar yerisin, diğer bu kadar bu kadar. Diğer yetmiş misli verdim sana. Girer cennete bakar bir yer gelmiş buna? Ya Rabbi o zaman cennete kimseyi sokmamış mısın diye Bu kadar yer bu kadar boşluğun var. Rabbimiz kerimdir. Mülk sahibidir. İşte bu Rab'tir. Ne yapacağız buna? Ha? Nasıl yansıtacağız bu Rabbin? Bu azim Rabbin. Ha? Nasıl yansıtacağız günlük hayatımıza? Kulluk hayatımıza nasıl yansıtacağız? Nasıl kul olacağız hakiki kul bu Rabbil alemine? Ne diyeceğiz? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillah. Hamd neyden olur arkadaşlar? Ha? Dilden mi? Hayır. Hamd ibadettir. İbadetin de rükünü var. Rüknü nedir? İbadetin kaç tane rükünü var? Üç tane rükünü var. Bir sevgi, sevgi severek ibadet yapacaksın. Bir de korkarak. Neden korkuyorsun? Yapmasan karıştırdığında taş var. şu ibadet nedir? Allah'ın emri yasakı. Emru ve nehi. Emri ve nehi. Bir de sonra ben bunu yaparsan insan oğluyum, adem oğluyum. Ne yaparım? Muhakkak eksik yaparım. O zaman ne ilendir? Üçüncüsü umid. Mehabbe, khauf, İbadet bu üç taş üzerine olur. Eydir. Hemd nedir? İbadettir. Bu üçüyle olması lazım. Eydir hemd nedir? Asıl hemd nedir? İtikattir. İnançtır değil mi? Hemd. İnanıyorum mamunu diyorum. İnanç neyle ne olur? Kaç taş üzerine otulur? Üç taş üzerine. Nelerdir? Kalbimde itikat edeceğim dilime yansıyacak, azalarıma yansıyacak. O zaman hamdü lillahi Rabbil alemin dedim adet gereği rastgele ondan sonra cereyini yerine getirmesem hem sayılır mı? Hayır. Sayılmaz. Uyanıklar da var. Hesap meknesine çarparlar. Yüz bin kere Hamdolsun ya Rabbi. Geçer mi? He? Kesmez. Yüz bin değil. Bir sefer fiilden gösterir. Hamd kalpte olur. Kalpten neyden olur? Bu Rabbe hamd etmek, bu Rabbü tazim etmektir. Emirlerinin önünde âmennâ ve saddaknâ diyeceksin. Semi'nâ ve ata'nâ. İtaat neyden olur? Ha? İbadetlerden olur. İman dedik üç şeyden olur. Kalp, Dil, azalar. Kalp amel etmesi lazım. Kalbin ameli nedir? Tasdiktir. inanır Allah'ın emrine bu emirdir. Yerine getirmezsem ceza var. Kalbin kavlu var, dili var. Dili nedir? Ha? Nedir? Kalbin dili ameli. Dili ikrarıdır. Ameli de nedir? Bazı ameller kalpten olur korku, sevci, rahbet, rehbet, bunlar nedir? Kalpten olur. Bunlar elden yapamaz. Sonra dilden ne amel olur? Dilden şükredersin elhamdülillah. Allah diyor hamdün gereği istiğfardır, tesbihtir, benden uzak olmayacaksın, kelamımı okuyacaksın, istiğfar edeceksin, zikredeceksin, benim yoluma davet edeceksin, vesaire. Sonra azalardan nasıl amel ederiz bu Rabbil Alemin'e karşı? Allah'ın emirlerini yerine getirir. Allah Teala ne diyor? Ve ma khalaqtul cinne vel inse illa liya'budun. İns ve cinni men sadece ve sadece yarattım bana kulluk yapsınlar diye. Kulluk ne diyor? ibadet için. etsin. Bitti. Senin göre on budur. Rabb'a ibadet edeceksin. Onun için böyle azim Rabb'a sadece ibadet olunur. Başkasına olmaz. Onun için alimler dediler ki, bizim ibadetimize tevhid dediler, üluhiyet tevhidi. Sadece Allah'a yöneliriz. İbadetlerimizi sadece Allah'a yöneliriz. Rabbimizin fiillerine ne dediler? Tevhidu rububiyya tevhid rububiyenin tanımı nedir? Kısacası Allah'ı fiilleriyle tevhid etmektir, birlemaktır Yani bu fiilleri evrende sadece Allah yapar, ortağı şeriki yoktur. Sen en büyük muvahhidsin rububiyyette. En büyük muvahhid uluhiyette nasıl olur? Bütün ibadetlerimi sadece Allah'a yönlendiririm. İhlasla ona yönlendirin. Ondan başka kimse ortaya koşmuyor, nefsimi bile koşmuyor. O da nedir? Riyya. End. Şirkin neydir? Hefisi. Gizlisi. Riyya. gösteriş. Allah'a sınırlarız riyada. Anlatabildim. İşte hakiki alimler ne demişler? Rububiyet tevhidi üluhiyet tevhidini gerektirir. İkisi birbirine bağlıdır. Otomatik olarak. Hakiki Rabbi kabul etsen otomatik olarak hakiki Rabbi ibadet edersin sadece. Onun için ne dersin? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hakkıyla diyeceksin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hakiki başkasına göndermeyeceksin. Her şeyin Allah için olacaktır. Yoktur insan için. Yoktur peygamberler için, kulları için, evliyaullah için, şeyhim için, vatanı için, namusu için, şeref için. Bunlar İslamiyet'te geçersizdir. Her şey Allah için. Evet şerefini kuru. Çünkü Allah demiş sana şerefini kuru. Evet vatanına sahip çık. Çünkü Allah demiş oturduğun yere sahip çık. Hatta Allah demiş ki, vatanını savunmak, vatanın Oğruyca ölmek nedir? Şehittir. Bir dene. Nasıl şehittir? Yok mu vatanım? Allah'ın hükmüyle hiç bunu savunsam ben şehidim. Hayır. Bu nereden almış? Bir hırsız girdi. Arabi geliyor ya Resulallah. Hırsız girdi. Benim evime paramı istedalsın. Ne yapmam lazım? Verme diyor parayı. Ya benimle savaşsa, savaş onuyla diyor. Ya beni öldürse Dür sen cennet, şehitsin. Ya ben onu öldürsem ya Resulullah? Dür o ateştadır. Bir dene geldi sana, dur evinden çık dışarı. Ha? Geldi evini gasp edecek. Dersin çıkmam. Resulullah'ın işte aynı kıyas. Çıkmam. O zaman savaşır seninle, savaş onunla. Öldürse seni şehitsin. Bir dene geldi vatanıma. Vatanımı sür gasp etsin, işgal etsin, ihtilal etsin. Amerika girdik gibi bir Afganistan'a. Ne yapacağız? Savunacağız. Ölsek şehidik. Gördük mü? İşte Rab dedik her şey onun için olacaktır. Hakiki mumin her şeyini Allah hiç yapar. Böyle bir Rab her şey onun elindedir. Rızık onun elindedir. Hayat onun elindedir. Mehmet onun elindedir. Hastalık onun elindedir. Şifa onun elindedir. Doktor sana şifa vermez. Doktor sebeptir. Sebeptir. Asıl şifa veren Allah'tır. Allahümme ente şafi. Şifa en la yugadiru sakama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme sen şifa verensin. Öyle bir şifa versen Hastalık diye bir şey koymaz. sinir süpürür götürür. Doktoru Allah Teala bir sebep kılmış. İlacı da bir sebep kılmış. Onun için desen ilaç beni iyi etti. İlaç olmasaydı ben iyi olmazdım. Allah kurusun insan çifre kadar gidebilir. Yani bu doktor beni iyi etti. Hayır. Beni Allah iyi etti. Bu doktor sebep oldu diyeceksin. Beni Allah iyi etti. Bu ilaç sebep oldu. Allah bu ilaç sebep oldu beni şifama. Bu nedir? Allah kulluk rububiyette bile şirktir. Evet, Allah Subhanahu ve Teala hepimizi hakkıyla böyle bir azim rabba kulluğu nesip eylesin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin.